hayırdır Ali ne yazıyorsun lan ya? sen ne diyor Ali anladın mı Ebu yazdığından anladın mı destan devril din dinle, diriliş hayırdır Ali sözlük mü hazırlıyorsun Aleykümselam oğlum. Kanala mı edit diyordun? Hayırlısı inşallah. Allah hayırlısını versin. kendi sitelerime etiket yazıyordum. Tamam. Buyurun inşallah. Selamünaleyküm. aleyküm. Hocam bir ders yapın dinleyelim inşallah. Ee, bizim konuşmamız gelişen olaylar üzerine yaptığımız bir konuşmaydı. Ee, duygusal yönü de olabilir. Gerçek yönü de olabilir. Kendi ee, ama vakalın bu olduğunu herkes biliyor yani. Bunu saklamanın, bunu gizlemenin bir anlamı yok. Bunu herkes biliyor böyle olduğunu. O yüzden ders değil sadece tepkimi dile getirmek için yaptığım bir konuşmaydı. Ben şimdi sizler insanoğlu inkar etse bile feyonda olduğu gibi içerisinde aslında bir Allah inancı, aslında bir vicdan dediği şeyin doğuştan gelmesi konusunda yapacağınız bir ders bize fayda verir inşallah. Onu Böyle bir ders e, istiyoruz sizler yaparsanız çok sevdiriz. Buyur hocam, selamunaleyküm. Allah'a ne kadar hamd etsek onun verdiği mümmetlere ne kadar şükür etsek yine de az ama nasıl ki Allah Hazreti'yle ben cinleri ve insanları yalnız da bu seksi merdiye yarattım ayetinde bir insan karşılığı bu ayeti es bazıları cehennem hiç üzerinde değil. Halbuki Allah aziz Cennet, Kur'an azimli şandı. Hep Adem ve iblisin arasında olan vaahaları bildiler ve iblisin Adem'e olan hislerini, ona olan hisini, cehennetten kovulması, Adem'in kovulmasına sebep olunması, bunların şeyler Aleykümselam. Allah sizlere mağfiret etsin. Cennette, meleklerden gizlen, Adem'in yaratılışına şahit olan bir insiz. Düşünün en ufak bir kilitlenme, belirik davasına gitmesi, onu hem hayırdan mahrum olmasına, hem cennet gibi bir nimetten harb edilmesine Allah Azze ve Celle'nin cema Rahman Rahim sıfatlarından mahrum olmasına sebep oldu. Hep kahhar ve celal sıfatlarına müstahak kıldı. Allah bizleri mağfiret etsin. Allah iblisin avanelerinin huylarından ahlakından bizleri uzak kılsın. Kardeşlerim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bize yapmış olduğu nasihatlardan bir tanesi geçmiş ümmetlerden diyor iki haslet var size de sirayet etti diyor bu haset ve kindarlık diyor bu bir yülgüdür diyor. saçı tıraş eder demiyorum diyor dini tıraş eder bakın geçmiş ümmetler derken burayı bir açmak gerekiyor yani ta Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Adem İblis'in kıssasından gündeme getiriyor bakın İblis Adem'e haset etti mi? etti etmesi için bir şey var mıydı? yoktu değil mi? etti Allah Azze ve Celle onu imtihan etti İblis Adem'e secde etti mi? etmedi etmemesi için bir sebep var mıydı? yoktu ama insan bir şeye haset etti mi karşıdakinin güzelliğini görmez sürekli onu hatada görmeye başlar ve secde etmeyince iyice iyice azdı hatayı kendinde aramaktansa Adem'de aradı hatta kendisini secdeye davet eden Haşa Allah Azze ve Celle'yi suçladı. İşte kibir, büyüklenme, haktan geleni kabullenmeme, cennetin kokusunu dahi duymayı engelliyor. Allah bizi de neslimizi de böyle duruma düşmekten beri buyursun. Hakikaten çok önemli mesele bu. Ve Allah Azze ve Celle kendisine ben sana secde et dediğim halde seni secdeden mani kılan nedir diye bir soru diyor. Kur'an'da defalarca okumuşuzdur bunu. Hem de birçok surede döndüre döndüre. İblis ne diyor? Beni ateşten, onu topraktan yarattın diyor. Allah bizlere mağfiret etsin kardeşlerim. Yaratan Allah, yaratılan biziz yaratılan yaratana kafa tutamaz ve yaratıldığında razı olması gerekiyor ve iblis Adem'e musallat oldu nasıl musallat oldu Allah Azze ve Celle kendisini tart ettiği halde terbiye yoluna gitmesi gerekirken Allah Azze ve Celle'yi ululaması gerekirken ve Adem gibi Tövbeye gitmesi gerekirken bu direndi. Büyüklendi. Ve hala inadında giderek Allah Azze ve Celle'den ömür istedi. Kıyamete kadar kendisine ömür verildi mi? Verildi. Ve bakın dikkat edin. Adem'in hatası yemesinden, iblisinki ise dilindendi. Hala günahını görmeyerek Beni azdırması sebebiyle, hasebiyle bana öyle güçler ver ki Adem'in her tarafını kuşatayım diyor. Hala suçu Adem'de buldum. Adem'in suçu yaratılmaksa ki Allah'tır yaratan. İnsan bulunduğu hal neyse önce haddini bilmeli. Yaratanı bilmeli. Ve karşıdakilerin konumu neyse onu bilmeli. Ona göre hareket etmeli. Kardeşlerim iblisi kıyamete kadar mühlet verildiği gibi iblise birçok de verildi. Mesela iblisin askerlerinden bir tanesi Mesih-i Deccal'dır. Bakın bablara öldürdüğü bir adama diriltme yetkisini dahi vermiş Allah Azze ve Celle. Düşünün onun avanelerinden olan Mesih-i Deccal'a bu verilmişse iblise artık neler verildi? Bir rüya bahsini dahi okuduğumuzda eğer görmüş olduğumuz rüya, kabus, ihtilam gibi birçok mesele iblistense iblis uyumuyor bile her halükarda bizi ifsad edebilmek için her şeyi yapıyor düşünün bir abdest bah bahislerini okurken bile Allah Resulü'nün İhissalatü Vesselam burnunuzu üç kere sümkürün neden diyor? çünkü iblis orada geceler Bakın hiç ihmal edilmemiştir bu mesele. Kur'an okurken bile kovulmuş şeytanın şerinden Allah'a sığının diyor. Başka? Cinsi münasebet bile şeytandan Allah'a sığınma. Tuvalete girdiğimizde yine dişi ve erkek cinnin şeytanın şerinden Allah'a sığınma var. Allah bizlere muafir etsin. Bu noktalara kadar ihmal edilmemişse gecesi gündüzü gibi apaydınlık bir yolda bizler bırakılmışsak, kardeşlerim dinden uzaklaştığımızda, dini bilgilerden uzaklaştığımızda, bir Müslümandan uzaklaşıp tek başımıza kaldığımızda, iblisten baş başayız. Çünkü Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, şeytan tek kişiyle beraber iki kişiden beridir diyor. Düşünün Allah'ın kelimullahı olan Yalnız kalmaktan Allah'a sığınıp kardeşi harunu kendisine yardımcı kılmasını istiyor. Ne için? Seni çok çok analım diyor. Çok çok zikredelim diyor. Düşünün şimdi insanın tek başına olduğu bir zamanla şöyle birçok insanın bir arada olduğunda Allah'a zikretmesi imanı gayreti aynı mıdır? Bu mümkün değil. Öyleyse benlik davasına düşme her zaman kişinin yalnız kalmasından meydana gelir. Allah bizleri mağfiret etsin. Evet. Benlik davasına düşen insanların da tamamen haktan gelenden yüz çevirenler olduğunu görüyoruz. Kardeşlerim Allah insana yarattığı yaratıklara türlü türlü nimetler verir. Kimini akılda, kimini malda, Kimini çocukta, kimini güzellikte, kimini birçok şeyde. Bunların hepsi birer imtihandır. Allah bu imtihanları hakkıyla yakalayan, anlayanlardan eylesin bizlere. Eğer yerli yerinde yakalayamazsak, o nokta, düşünün bir kasas suresini yer aldığımızda, Karun, malıyla deptebeli bir şekilde toplumun içine çıktığında oradan bazı insanlar şuna verilen bize de verilmeli değil miydi diyorlar. Okuduk değil mi? Oradakiler ne diyor? Allah'ın verdiği Müslümanlık nimetlerin en üstü değil mi? Onlar o an sesini kesiyor. Karun onların içine çıktığında bu bana ilmim sayesinde verildi diye deptebe içintmişti övünmüştü halbuki maldan, Allah'ın mülkten Allah'ın öldüren de o gerilten de o hesaba çekecek do. o ve biz diyor karını ve malını yok ettik onlar ne dedi hani şuna verilen bize de verilmeli değil miydi koşlara sabancılara şunlara bunlara yaslayanlar var ya İyi ki ona verilen bize de verilmemiş. Yoksa onun gibi biz de yere batırılanlardan olurduk diyor. Aleyküm selamlarım. Kardeşlerim, Allah'ın vermiş olduğu nimetlerin en üstünü müslümanlıktır. En güzel nimet de budur. Allah bizi bunda daim kazsın. Ayaklarımızı kaydırmasın. Onun için günahlar bölümüne baktığımızda, Allah'a ne kadar hamd etsek azdır. Onun öyle bir merhameti vardır ki... ...gahları bile bakın... ...üçe ayırmış. Kendisine yönelik... ...kullara yönelik... ...ve nefse yönelik. Kendisininle alakalı... ...yani tevhid bazında... ...korkuda, sevgide... ...sığınmada, dilemede... ...ada kadanda... ...yani şirk bazında... Bunu affetmeyeceğini söylüyor. Neden? Çünkü sizi yaratan benim. Rızık veren benim. Yediren içiren benim. Böyle olduğu halde, hala bunları bilip dururken bana eşler mi koşacaksınız diyor. Aleykümselam ve Karışmadığına gelince kulaklı diyor. Onu da mühlis hadisini gündeme getiriyor. Öbürü ise meşiyetine kalmış. Yani kendi canına bile kıysan, dilerse affediyor. Dilerse azap ediyor. Aleykümselam ve rahmetullahi ve Allah'a ne kadar hamd etsek azdır kardeşlerim. Allah bizlere mağfiret etsin. İmanı sevdirsin. Bellik davası kişinin Allah'la bağlarının zayıflamasıyla gündeme gelir. Yani Allah korkusu bakın peygamberlerde tezahür etmiştir. Allah korkusu onlarda ziyadedir. Neden? Çünkü teslimiyet var. Çünkü amel var. Çünkü davet var. Yaşama var. Aleikumselamun aleykümüsselam. Ama ne zamanki amellerde zayıflık, Allah'a yaklaşmada zayıflık, kişinin işlemiş olduğu günahlar, Allah'la arasındaki bağı yavaş yavaş zayıflatır. Çünkü hayrın başı da Allah korkusu, şerrin başı da Allah korkusudur. Allah korkusu artan insanların, Allah'ın Emir ve Nehilerine sımsıkı sarıldığını görürsün. Ama günah işleyen toplulukların küçüğü olsun büyüğü olsun bu bir, bir yer önemli değildir. Çünkü işlendiği merci çok önemlidir. Bu Allah'la bağı ne yapar zayıflatmaya başlar. Allah hatasını görüp tövbe edenlerden eylesin. Bakın onun için tövbe bablarında öyle misaller vardır ki Öyle misaller vardır ki kişinin Aleykümselam ve Ramutullah kişinin ne yaparsa yapsın hakka dönmesi için Allah Azze ve Celle bizlere birçok şeyle bildirmiş kardeşlerim Resulünün diliyle. Denizin köpürünce günahın olsa dön diyor. Kumların adedince günahın olsa dönüp Ya Rab Ya Rab desen Allah seni dünya dolusu karşılar, diyor. Ve Yahud çölde giderken, bir yere konaklamak için oturduğunda, bineğinin üstündeki su ve yiyeceğin olan devem kaybolsa, sonra arasan arasan bulamasan, sonra ölmek üzere bir yere artık dursan, gözünü açtığında devenin yanı başında, suyun ve yiyeceğinle birlikte olduğunu görsen, nasıl sevinirsin? İşte günah yüküyle Allah'a dönen, tövbe edene de Allah bundan daha çok sevinir diyor. Veyahut 99 kişiyi öldüren insana bakın. Allah hepimize mağfiret etsin. Allah bize kapıları göstermiş kardeşler. Allah'tan isteyelim, ona sığınalım, ondan korkalım, onun yönelenim hangi mesele olursa olsun düşünün insanların içinde birilerine tepeden bakan tepeden yazan onları aşağılayan birisi olduğunda kim hoşlanır bu karakterden kendi fıtratımızın dahi kabul etmediği bir şeyleri Allah eder mi ama tevazu hoşgörülü ahlaklı kişilerin haklarını sayan kendi nefsine yakıştırmadığını başkasına yapmayan insanı herkes hayat sever. İşte bunlar zaten Müslümanın şiarıdır. Onun için Allah Azze ve Celle ben kendi nefsime zulmü haram kıldım. Öyleyse siz de birbirinize zulmetmeyin diyor. Bakın hadis-i şerifte ne diyor? Hepiniz çıplaksınız. Öyleyse benden giyecek isteyin ki ben size giyecek vereyim. Bunların hiçbiri basite alınan sözler değildir. Hepiniz açsınız. Öyleyse benden yiyecek isteyin ki ben de sizi ne yapayım, doyurayım diyor. Hepiniz hidayete muhtaçsınız. Öyleyse benden isteyin diyor. Ben sizin hidayetinizi artın. İmminiz, hepiniz bir araya gelseniz, hepiniz benden bir şey isteseniz, hepinize versem, bu benim mülkümde neyi eksiltirdir? Bir iğneyi alsanız, bir denize soksanız, çıkarsanız kaç damla alır? Bir damla ya da hiç. İşte benim mülkümden eksilteceğiniz bu kadardır. Allah kadri kıymetini bilenlerden eylesin kardeşlerim. Bir gün Ali sallallahu aleyhi ve selam bir yerden geçerken ölmüş bir keçinin leşini sahabelerine gösteriyor ve dişini gösteriyor. Hanginiz bundan hoşlanır? Hiç kimse hoşlanmıyor çünkü kokuyor ve leş. İşte Allah dünyaya bir sivrisine kadar değer vermez diyor. Bir sivrisine kadar. Eğer Allah yeryüzüne değer vermiş olsaydı yerleri demir, gökleri bakır ve taş taş üzerine koymazdı. Allah bizlere mağfiret etsin kardeşlerim. Rabbim hayırdan ayırmasın. Allah kadri kıymetimi bilenlerden eğmesin. Bunlar hakikaten önemli. Birbirimizi her zaman hakta, hayırda sevk edelim kardeşlerim. Benlik davasına hiçbir zaman birbirimizi düşürmeyelim. Ha. Bunun yanında bakın şunu güzel yakalayalım. Muhakkak ki hayırda olsun, şerde olsun muhakkak biz bir şeyleri dillendirme mecburiyetindeyiz. İmanımızın gereğidir bunlar zaten. Kişinin serden yapacak işleri olduğu gibi cemaattan yapması gereken işler de vardır. Bunu zaten çözdüğümüz zaman emirlen yapılan işler vardır. Vallahi Azze ve Celle'nin dediği gibi sizin emrinizde bir topluluk bulunsun. Ne yapacak? İyiliği emredecek. Kötülükten nehyedecek diyor. Allah bizleri hakta kılsın. Hayırdan ayırmasın. O iyiliği emreden, Kötülükten nehyeden o güçlerin arasına bizleri de katsın. Muhakkak davetin çok çok önemi var kardeşlerim. İnsanların bir araya gelmesi, veya organla bir araya bağlanması çokluk emaresi değildir. E. Evet, onu anladım zaten. Onun için kardeşlerim belli bir yaştan sonra yani mükellef olduktan sonra insana eğriyi doğruyu ayırt dediğine birçok hasleti Allah Azze ve Celle istisnasız Japon'la da, Çinlisi'ne de, Amerikalası'na da verir. Allah bu konuda kimseye zulmetmez. Ulaştığınla insanın, ulaştığınla insanın muhakkak sorumlu olduğu şeyler vardır. Öyleyse, insan her zaman içinde bir boşluk hissediyorsa, ancak kalpler, Allah Azze ve Celle'nin ismiyle mutmain oluyorsa ki başka hiçbir şeyle mutmain olmaz öyleyse Allah'ı tanıyalım Allah'ın emir ve nehilerini bilelim ve şu az buçuk bir ömürde onu razı edecek amelleri işleyelim İnanın, bu insanlık tarihine baktığımızda çok çetin günler geçmiştir İnsanlık tarihi hep hayırla yönetilmiş değildir hep azınlık, zalim, despot, gururlu insanların hep birilerini sömürerek hizmet işkence yapar yapa yapa bugüne kadar gelmiştir ve kıyamete kadar da gidecek bu. İnanan insanlara da bakın hep ezilen, sürülen, horlanan, dışlanan insanlardır. Aynen Heraklis hadisine baktığımızda Ebu Sufyan'ı çağırıp soruyor ona inananlar önde gidenler mi fakirler mi? Hep fakirler köleler diyor. Evet diyor. Bütün peygamberlere tabi olan bunlar diyor. Bunlardan girenler hiç dinden çıkıyor mu? Hayır çıkmıyor diyor. Evet çıkmaz diyor. Allah haktan ayırmasın kardeşlerim. Allah benlik davasına girenlerden ehlemesin. Çünkü insanın malı arttıkça malı arttıkça Ha Süleyman Aleyhisselam'ın yok muydu? Vardı. Mal arttıkça insanın imanın da artması gerekirken maalesef şeytanın da verdiği vesveseyle birçok şeyler gündeme gelebiliyor. Hmm. En başta da bunun iman zayıflığı. Halbuki imanın artması gerekmiyor mu imkanlarla? Allah'ım hayırlısını versin. Rabbim her halükarda nimetlerine şükreden sanma kullardan eylesin. Allah dener kardeşlerim, muhakkak ki dener. Rabbimizi sevme iman alameti değildir. Rabbimizin emir ve nehiilerine sana ancak onu sevdiğimizin emareleridir. Allah Azze ve Celle biz insana iyiliği de kötülüğü de öğrettik diyor. Yani soruya binaen diyorum. Şimdi itaata ve isyana mebni olarak yaratılan kullarız bizler. Yeni yürüyen, ismini bilen, sağını solunu ayırt edebilen birisine bir çocuğa gel dediğinizde bu gel demenin ne manaya geldiğini o çocuk bilir mi? Gelmediğinde kızılacağını ve kendisine gülen yüzlerin asılacağını bilir mi? Bilir. Öyleyse rabbi bilme ve birleme maalesef halk arasında daha ayırmamış. Ayırt edilemediği için bilmeyle birlemeyi aynı konuma koymalarını haset bilmeyi insanlar bir iman alameti görmüşler. Onun için kardeşlerim Allah Azze ve Celle ta ruhlar aleminde Adem'i yarattıktan sonra onun sülbünden kıyamete kadar gelecek bütün ruhları çıkararak onlardan bir ahit alması var. Bensin Rabbiniz değil mi? Allah Azze ve Celle bu soruyu sorduktan sonra insanı başı boş bırakmıyor. Arkadan diyor ki, yarın kıyamet gününde ben bunu bilmiyordum. Jaguar burası seninle alakalı. Dinliyorsun değil mi? Veya atalarımız, ebeveynlerimiz yani anne veya babamız sana vermiş oldukları şu ahdi bozmuşlardı. Ben de onlardan sonra gelen nesildim. Onları azap etmen hasebiyle bana da mı azap edeceksin demeyesiniz diye herkesin kendi nefsine bu vakayı şahitler kılıyor. Allah bizlere merhamet etsin. Demek ki buradaki ahitte herkes eşit. Devam edeceğim ama onu, şu noktada şu hadisi söyleyeyim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu ayeti izah ederken her duan çocuk fıtrat üzerine doğar diyor. Anne baba neyse Yahudi ise Yahudi, Hristiyansa Hristiyan, Mecusi ise Mecusi, müşrikse müşrik yapar diyor. Ha demek ki çocuk mükellef olana kadar ebeveynlerin mozaiği büyüyor. Yani Yahudi ise Yahudi yapıyor, Hristiyansa Hristiyan yapıyor. Mecus ise mecus, müşrik ise müşrik. İşte Rabbı bilme, Doğan herkeste mevcut. Çünkü Rumlar aleminde herkes bu ahille ne yaptı mükellef kılındı. Burada kimsenin cehaleti mazeret değil. Yaşatan kim Allah, yaratan kim Allah, rızık veren kim Allah ölüden diri, diriden ölü çıkaran kim? Allah. Kainattaki her şeyin ihtiyacını anında bilip anda gideren kim? Allah. Yani bunu bilme, bunu idrak etme bu insanı kurtaran bir şey değil. İşte fıtratın icabı bu. Yaradılışın icabıysa her süre, her işte her amelde birlemedir. İşte bütün insanları bir araya getiren rububiyet tevhidi, safları ayıransa uluhiyet tevhididir. Aleyküm selam ve rahmetullah ve rakam. Burayı anladınız mı kardeşlerim? Bu, bu sözüm umum şimdi. Bizleri bir araya getiren rububiyettir. Çünkü yaratan o, yaşatan o, Rızık veren O, terbiye eden O'dur. Bunda kimsenin müşkülatı yok. Ama ibadet olduğunda ki Allah Azze ve Celle, ki buradan biraz ileriye gidiyoruz şimdi, bilmeden sonra, isteyen iman etsin, isteyen küfür etsin diyor. Ama inanan da küfredende, de, açık delinlerden sonra inansın, Açık dilinlerden sonra küfür etsin diyor. Öyleyse kardeşlerim, inanıyorsak mertçe inanacağız. Küfür ediyorsak mertçe küfür edeceğiz. Ortada olmaz bu iş. Onun için yarın kıyamet gününde, benim bundan haberim yoktu. vehut ben bunu bilmiyordum demeyelim diye, Allah Azze ve Celle o kadar çok peygamber göndermiş ki, Aliülmüslam selam hoş geldiniz. Ve bu peygamberlerin küçük demeden büyük demeden her vakasını şu Kur'an'da bizlere bildirmiş kardeşlerim. Ve peygamberleri Allah hazrali sallallahu aleyhi ve selamla mühürlemiş çünkü o hatemüldiyadır. Ve dinini de onunla tamamlamış. Bize düşen bu Kur'an'a sahip çıkma, bunu öğrenme, onun emir ve nehiylerle hareket etme. Yoksa Allah insanı azap etmek için yaratmadı. Allah insana taşıyamayacağı yükü vurmaz. Oku diyorsa okuyacak alet edevat vermiş. İşit diyorsa işitecek alet edevat vermiş. Namaz kıl diyorsa namaz kılacak bizde hasret vardır. Ayakta kılamıyorsan oturarak kıl. Oturarak kılamıyorsan yatarak kıl. Veyahut imayla kıl demiştir. Ama kılmamızı istemiştir. Oruç mu tutacaksın? Yolcuysan tutma. Hastaysan tutma. Hamileysen, emzikliysen tutma diyor. O kadar kolaylık sağlamış ki hacı bile yol emniyeti varsa Gitmeye de gücün varsa far sıkılmış. Rabbim Suphanu ve Teala hiçbirimize taşıyamayacağımız en ufak bir şey yüklememiş kardeşlerim. Öyleyse kendi hakkımızdaki ücretleri çoğaltmayalım. Kendi aramızda bile en ufak kızgınlıkta bile dile getirdiğimiz bir şeyde sırt dönmeler, kalbin dönmesi boğaz etmeler, küfür etmeler hatta ele veya daha birçok şeylere yapmaya gidiliyorsa neden Allah aşkına Allah Azze ve Celle işte gönderdiğim dini bu uyarsan cennete uyumazsan cehenneme atarım dediğinde neden bu insanlara ağır gelin sözümün başında da dediğim gibi Allah bu ümmete Rabbani alimler nasip etsin Öyle alimler gelmiş geçmiş ki her gün sabah olduğunda önüne mumu koymuş, yakmış, parmağını ateşe doğru getirmiş, ey nefsim ateşe dayanacak kadar günah işle demiş ve kendi nefsini sahipmişlerdir. Çünkü alimler toplumun çok çok çevresi olan insanlar bile olsa yalnız insanlardır. Hep nasihat ederler ama kendilerine nasihat edilen insanlar değildir bunlar. Alimlere hiç kimse nasihat etmez. Eleştirir, arkadan konuşurlar, tecessüz ederler, gıybet ederler, haset ederler. Ama bakın onlar kendilerini ıslah etme yollarını nasıl bulmuşlar. Allah onların sayısını artırsın. Onun için rabbi bilmeyle birleme aynı şey değildir. Aynı şey olarak gören insanlar iman ehli olarak kendilerini gördüğü için iblis de böyle aldatmış. Sen buraya bak. Kalp temiz. Kalp temiz olduktan sonra geri önemli değil demişlerdir. Halbuki bu sadece şeytanın vesvesesidir. Çünkü Allah azze ve celle tasdikten sonra ameli istemiştir. Düşünün bir Muaz hadisini ele aldığımızda Ey Muaz, sen kitap ehli bir kavme gidiyorsun. Onları Allah'ın birliğine davet et. Şayet tutarlarsa, onlara günde beş vakit namaz emret diyor. Şayet tutarlarsa, onlara zekatı emret. Zekatı da orta bir maldan al diyor. Bakın, tevhidden sonra, yani iman ettikten sonra, Arkadan hemen amel istiyor. Ve bakın namazın misaline kardeşlerim. Bakın. Mesela demin cevap, hemen bir Kur'an al dedim. Arkadaş ben cahil değilim, Kur'an'da okuyorum dedi ya. Bakın orada, o Kur'an'ın içinde. O namaz ki diyor, insanı her türlü fahşadan alıkor. Her türlü kötülükten alıkor diyor. Namazı kılan insan, Hiçbir kınayıcının kınamasından korkmaz arkadaşlar. Çünkü bu namaz Resulün diniyle diliyle, diliyle Ali Selamın kişinin diyor kapısının önünden bir nehir aksa, gün de beş sefer girse, kirde neser kalır mı? Kalmaz. Allah biz onlardan enizsin. Ama bakın bu namaz bundan bitmiyor münafıklarla müminleri de birbirinden ayırır. Seni temizlediği gibi senin yanında ben de Müslümanım diyen insanın kişiliğini, karakterini gene namaza ayırt ediyor. Okuyun Nisa 140, 141, 142'yi. Orada sırf namazdaki 6 tane nifak hareketi var. Hepsi de münafıklardır. Allah bizleri münafık olmaktan münafığın hasletlerinden korusun kardeşlerim bir namaz buysa terki insanı nereye getirir Allah aşkına ya nereye getirir bakın Allah Resulü aleyhissalatü vesselama savaş anında bile namazı terk etme ordunu ikiye böldür savaşın hiç dehşetini düşündünüz mü bugünkünü değil ha Biraz geriye gidin. O günkü hali, o günkü atmosferi şöyle bir gözünüzün önüne bir getirin. O halde namaz kılma mı, yoksa korkudan gözler mi döner, yoksa bacak bacağı mı dolaşır? Bunları güzel idrak edelim. Allah hepimize mağfiret etsin. Allah dinimizi korusun. Rabbim ayaklarımızı kaydırmasın. Benlik davasına bizleri düşürmesin. Benliğe girdin mi, işte orada ayak kayar. İşte orada gider. Aynen bakın, haset ateşin odunu yediği gibi amelleri yer bitirir diyor. yaparsan aynı firavun gibi. Sizin Rabbiniz değil miyim diyor biz alemlerin Rabbından gelen iki elçiyiz dediğinde Musa ile Harun, alemlerin Rabbı da kimmiş? Eyyin Musa diyor. İnsan büyüklendi mi Allah muhafaza buna kadar gider. Peki Canboğaz'a geldiğinde neden Musa'nın Rabbine iman ettim diyor. İşte ruhlar aleminde onun da ahdi vardı da ondan onun için atayist diye birisi yoktur kardeşlerim onun kalbini aklıyla birlikte devreye getirdiğini işler çözülür Allah ayaklarımızı kaydırmasın nefsini kirletenlerden eylemesin Allah'ın verdiği her türlü nimetin kadri kıymetini bile şükredenlerden eylesin ortam değişir Allah'ın arzı geniştir Musa, Yusuf'a gelen elçi bana gelseydi, ben reddetmezdim diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yedi sene, o günkü şartlarda hapiste hayal bayit kalır. Bunları güzel okuyalım inşallah. Eğer Kur'an hakkıyla okunursa, hakkıyla idrak ederse, insana fayda verir. Ama ölüye okursak hasta olduğumuzda okursak lanet okursak işte bu bize fayda vermez Kur'an'ı hakkıyla idrak edemezsek arkadaşlar cüz dağıtıyoruz yok mu alan? sen birinci cüzü sen öbür cüzü tamam hep beraber bir hatim duası yapalım olayları olur ve sen de avunur gidersin Hatim karşılıklı yapılır arkadaşlar. Okunur, idrak edilir, hayata geçirilir. İblis bizden çok iyi biliyor bu Kur'an tahrif olmayacak. Bu sünnet tahrif olmayacak. Ama biz bunun dışında bir şeylerle uğraşırsak, emrolunmadığımız işleri yaparsak, yapılan, emrolunan işleri yapmaya mecalimiz kalmıyor. Biz iki ağır emaneti öğrenmekle mükellef insanlarız. Ben size diyor iki ağır emanet bıraktım. Allah'ın kitabı ve benim sünnetim diyor. Hiçbir peygamberi sevmiyoruz ya? Allah aşkına Allah Resulü aleyhissalatü vesselam yarın mahşerde bizleri çağırsa ben size emanet ettiğim şu emanetleri getirin dese ki hadisi şerifte aleyküm selam ve rahmetullah bunu de bulursunuz havzın başına kadar Kur'an ve sünnet ayrılmayacak diyor. Havzın başında bunları bizden istese hangi nefis verecek bunu ya? Öyleyse şu emanetleri bir öğrenelim. taşıyalım aktaralım. Yarın hesabımız kolay olsun. Allah haktan ayırmasın. Allah hayırlı ameller işlemeyi hepimize nasip etsin. Rabbim taşıyamayacağımız yükü bizlere vurmasın. Ayaklarımızı kaydırmasın. Benim diyeceğim bunlar inşallah. Ama bilme ve birleme bunlar farklı şeyler. Bilme tamam. İmandır. İlk adımdır. Ama bunun akabinde muhakkak bir şeylerin olması gerekiyor. Olmalı çünkü ispat etmeli. Kime? Allah zaten biliyor ama kulların da bilmesi gerekiyor. Kulların da bilmesi gerekiyor. Ve şirkin misalini anlatırken bakın Tirmizi'nin kitabı misali okuyun. Herkesin anlayacağı bir dilde. Sizin bir köleniz olsa diyor. İşte ev işte iş işte deseniz diyor bakın ne kadar basit ve yanın bir ifadeyle bizlere bildiriyor aleyküm selam o köleniz diyor gösterdiğiniz yerde yatsa verdiğiniz işi yapsa ve ücretip gidip bir başkasına ödese bundan memnun olur musunuz diyor işte şirkin misali budur diyor. o kadar yalın o kadar güzel bir ifade ki Allah bunu yakalayanlardan elesin. Aliküsselam bura mutlaka. Subhanekе Allahu ve bihamdikе ve la ilaha illa Selamun aleyküm